Estaizu billah, bismillah, elhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Sevgili dostlar, Allah azze ve celle okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderdiği mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183 ve 187. ayetlerinde Ramazan orucuna atıflarda bulunur. Ya eyellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezine min kablekum leallekum tetequn. Ey iman edenler sizden öncekilere Ramazan orucu gibi oruç Farz kılındı gibi size de oruç kılındı farz olarak. Eyyamen medudat. Feman kana minkum mridan au ala safarin fe'iddetu min ayamin ohar. <gülüyor> oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. ''Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye ver. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.'' diyordu. Sonrasındaki ayet ise her şeyi açıklıyordu. Şehir Ramazan, Alâzî, Üzül, Fihi Nâkırû Aan, Hâdîl,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 velentukum milul idda vel tekberullah ala ma hadakum vel O sayılı günler insanlar için hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık deliller olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse, içinizden kim bu aya, içinizden kim bu aya ulaşırsa, içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah Size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'a yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Sonrası ise çok daha ilgi, ilgi çekiciydi.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 yani bir nevi bu bahsedilen usulleri yerine getiren kullarım, beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. أُحِلَّ لَكُمْ لَعِيدَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لباس لكم وَأَنْتُمْ لِبَاسُ الْهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغو ما كتب الله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 Tilka hududullah fala takrabuha Kazalika -e yubayyinullah <tülkâhâ> Oruç gecesinde buyuruyordu Bakara suresi 187. ayet Rabbimiz ''Ailevi yakınlık size helal kılındı. Eşleriniz sizin için birer elbisedir, örtüdür. Siz de onlar için birer elbisesiniz. Sizin nefsinize karşı zorluk çekeceğinizi Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık ailenizle hemhal olunuz ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyiniz.'' Fecirden, siyah iplik, beyaz iplikten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyiniz, içiniz. Sonra, orucu güneş doğduktan sonra akşama kadar, geceye kadar tamamlayınız. Mescitlerde ibarete çekilmiş olanlar da ailevi yakınlığa dikkat etsinler, bulunmasınlar. Bunlar, bu ölçüler, bu suretler, bu şekiller, bu sınırlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Allah'a karşı gelmekten buyuruyor. Aslında sadece bu 4-5 ayet bile Ramazan'ı nasıl anlamamız, nasıl yorumlamamız gerektiğini bize öğreten birer, Tablo ve tabela görevi görüyor. Ramazanın sadece mideyi aç ve susuz bırakmamaktan ibaret olmadığını. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nice oruç tutanlar vardır ki ona sövmüş, bunu kırmış, bunu incitmiştir. Bu insanların tuttuğu oruca Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yine bir başka hadisinde nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruç sadece açlıktan ibarettir buyurduğu gibi buradaki orucun emredilişini anlatan ayette لَعَلَّهُمْ deyip umulur ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurulması Umulur ki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar buyurulması büyük bir ibrettir Demek ki orucun temeli Allah'a karşı gelmekten sakınmanın birer eğitim olması. Ramazan bir mekteptir, bir kamptır, bir eğitimdir. Peki, bizi bu kamptan, eğitim fakültesinden, mektepten hakkını vererek bayramlara eriştirecek olan ölçü ve rehberliği kim belirleyecektir? Tabii ki, sevgili peygamberimiz, bir taneciğimiz, kıymetlimiz, Hz. Muhammeden-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun güzide sahabeleri. Arzu ederseniz, lütfederseniz, eşlik buyurursanız, birlikte nazar edelim. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ayetleri nasıl anlayıp hayatlarında Ramazan'ı nasıl değerlendirdiler? Onun O eşsiz Manevi ikliminden müstefit olmaya, Arsrı saadetin incelerini, milenyumla asırlara taşımaya, Ve gönül dünyamızı ihya ederken, Çevremizi ve ahiretimizi inşa etmeye gayret edelim. Buyurunuz. Allah subhanahu ve teâlânın insanlığa gönderdiği, Son ve evrensel elçi olan sevgili kıymetli incimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam, insanlık için bir ışık, bir doğruluk rehberidir. O, sevgili, örnek hayatı ve temiz yaşantısıyla, Kur'an-ı Kerim'in adeta canlı bir timsalidir. Hz. Ayşe annemizin rivayeti meşhurdur. Resulullah'ın bu yönünü, onun ahlakı, Peygamberimizin ahlakı, yaşantısı, Kur'an'dı buyurmuştu. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın emirlerini önce kendi nefsinde uygulamış, daha sonra da uygulanabilmesi için diğer insanlara örnek olmuş, hayatı gözler önüne serilmiştir. Bu nedenledir ki Kur'an-ı Kerim'de sıkça Resulullah ve Vesselam'ın örnek alınması ve ona itaat edilmesi emredilmiştir. Resulullah aleyhisselam hem bir birey olarak yaşantısına devam etmiş hem de bir peygamber olarak vahiy almış ve bunun gereğini en nadide şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Bu sebeple hayatının her aşaması insanların hepsi için örnek alınması yönüyle oldukça değerlidir. O rahmettenil alemindir. Fatiha suresinde Rabbul Alemin olarak kendini tanıtan, tüm alemlerin Rabbi olarak kendini tanıtan Allah'ın Enbiya suresinde rahmeten lil alemin tüm alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilmiş kutlu elçisidir. Onun hayatı yakından tanınıp öğrenilirken onun Ramazan hayatına özel olarak tanıyıp bilmek bu ayda başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere sahabenin de çeşitli olaylar ve durumlar karşısındaki Tutum ve davranışlarını öğrenmek, Ramazan'ı peygamber dönemindeki gibi geçirmek isteyenler açısından önemli. Böyle bir çalışma, araştırma, tetkik aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam dönemindeki Ramazan'la ilgili bilgilerin ana kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenilmesine de yardımcı oluyor. Bu konuda İbnü's-Saad'ın Tabakati gibi Vakitinin Megazesi gibi İbn-i İshak İbn-i Şam'ın Siresi gibi ilk dönemdeki bazı eserlere bakarken Asım Köksal'ın İslam Tarihi, Ahmet Hamidullah'ın İslam Peygamberi gibi bazı eserleri de kontrol ederken yine e, yazılmış olan alanında e, yüksek lisan tez olarak yapılmış olan bazı çalışmaları da tekrardan değerlendirmek fırsatına sahip olmuş olduk özellikle. Nazan Atalay'ın yüksek lisans tezi bu konuda güzel bir araştırma olarak karşımıza çıktı. Hazreti Peygamber dönemi Ramazan günlüğü diye. Diyanetin İslam ansiklopedisindeki Ramazan maddesi gibi maddeler karşımıza derin bir hazine çıkardı. Biz de Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o kutlu dokunuşlardan bir şeyler aktarmaya, arz etmeye, rivayet etmeye, duyurmaya, derlemeye, gönlümüzden gönlünüze arz etmeye gayret edeceğiz. Lütfen dinlediğiniz için şimdiden şükranlarımı arz ederim. Mevcut durumda Hz. Resul vesselam döneminde Ramazan'ın nasıl yaşandığı ile ilgili halka yönelik bazı çalışmalar yapılmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aklımda hiçbir şüphe kalmayacak, gönlümde hiçbir tereddüt bulunmayacak şekilde şahitlik ederim, haykırırım ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Aynı samimiyetle şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, o Allah'ın kulu ve elcisidir diyerek iman nimetine ermiş bahtiyar müminlerin, din ve kültür dünyalarında özel bir yeri olan dua, şükür, sabır, Namaz oruç gibi her türlü ibadeti barındıran halk arasında da bu sebepten dolayı 11 ayın sultanı olarak isimlendirilen Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'de özel olarak methedilen ve fazileti büyük gerilen mübarek bir ay. Ramazan ayının İslam'daki bu önemi biraz önce arz etmiş olduğum ayetlerde de belirtildiği gibi, insanlara, Yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eriden ayırtmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği ay. Ramazan, Müslümanlar nezdinde Allah'ın eşsiz lütfuna, dünya semasına sağanak sağanak yağdığı şefkat ve merhamet mevsimi kabul edilir. İnsana acını hatırlatarak yaratanına kul olmanın lezzetini tattıran bir rahmet sofrası ve yardımlaşmayı kabul edilir sadece nefsin terbiyesi değil, aslında aynı zamanda bir yardımseverlik, hayırseverlik, iyilik seferberliğinin başladığı bir ay olarak dikkatimizi çeker, gündemimizi meşgul eder, hatta zekat gibi toplumsal bir ibadetin bile genelde Ramazan ayında hatırlatılarak insanların vermesinin teşvik edilmesi de bunun bir işaretidir. Müslümanları gaflet ve günah kirinden arındıran bu ay, her yıl inanan kimselere, ayrı ayrı yeniden can verircesine, manevi ruh üfleyen yeniden dirilişin bir adı. Ramazan, gelişiyle dünyayı değiştirip gül bahçesine dönüştüren, cennetin kapılarını açtırıp, cehennemin kapılarını hadisteki gibi kapattıran, şeytanları zincire vurduran mübarek bir ay. Hadisçilerde bu şekilde tarif edilen bu ayı en güzel şekilde yaşayıp ihya etmek için Müslümanlara örnek olan ve örnek olarak sunulan sevgili kıymetlimiz Hz. Muhammed'in hayatını öğrenmek ve o doğrultuda yaşamak Müslümanlar tarafından bir hayat gayesi kabul edilmiştir. O yüzden Kur'an ve Kur'an'ın pratiği olan sünnet vazgeçilmez iki başlıktır. Sevgili kıymetlimiz Resulullah Aleyhisselam dönemi, Ramazan günlüğü deyince akla ilk gelen, Müslümanların hayatına damgasını vurmuş olan dini hayattır. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam ve sahabelerin, Ramazan ayındaki tutum ve davranışları, ibadetleri ve ibadet niteliğindeki uygulamaları, ele alınıp incelenmesi öncelikli konulardan biri. Zaten Ramazan ayının İslam kültüründeki, en belirgin yönü bu ayda ibadet yoğunluğunun artmasıdır. Ayın en ayırt edici özellikleri oruç başta olmak üzere Ramazan'ın girişini tespit amaçlı hilalin görülmesi, gecelerinde kılınan namaz, kıyamul leyl, son günlerinde girilen itikaf, özellikle son 10 gününde aranan Kadir Gecesi, sadaka gibi Hazreti Peygamber'in özen gösterdiği vakit ve durumlar. Ramazan ayı, hicretin hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek ay ismi de Ramazandır. Kelime olarak, Ramazan kelimesinin anlamı hususunda farklı görüşlerde sunulanlar, sunanlar olmuşsa da, ilkbahardan önce gelip yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur manasına gelen, er kelimesinden türediğini ifade eden görüş daha çok tercihe, Ramazan ayında Müslümanların kalplerini temizler olmasından dolayı bu kelime daha makul görmüştür Resulullah Aleyhisselam'a da bir gün sahabesi Ramazan'a neden Ramazan denildiğini sormuşlar. Arkasından da o hayda Allah'ın kişinin günahlarına yakmasından dolayı bu ismi verdiğini ifade buyurmuş Efendimiz Ramazan orucuna sahip olduğu şerefi kazandıran insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırt edici olarak indirilen Kur'an'ın bu ayda olması Yoksa Ramazan'ı diğer 11 aydan ayıran Temel başka bir özelliği yoktur Bu ayı kıymetlendiren Kur'an'ın inmesi Üzerine basıla basıla zaten bu ayda indirilinin ifade edilmesi Ve yine oruç ayı olarak tahsis edilmesi Yine bir hatisi kutsi'de Allah subhanahu ve teala orucun diğer ibadetlerden farklı olarak yalnızca kendisi için olduğunu, ecrini de ancak kendisinin vereceğini belirtmiş olması bu ayda tutulmuş olan orucun da bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen kadir gecesinin bu ay içerisinde bulunması da Ramazan ayını ayların sultanı haline çevirmiş. Resulullah bazı hadislerinde ifade edildiği gibi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden azat olan Ramazan ayı, Allah'ın meleklere, müminler için istiğfar etmelerini, bağışlanma dilemelerini emretti. Meleklerin de Ramazan'ın her gece ve gün yüzünde oruç tutanlar için istiğfar edip af diledikleri, Allah'tan bağışlanma istedikleri bir aydır. Yine Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytan ve cinlerin asilerinin zincire vurularak cehennemin kapılarının hiçbir açık kalmamak üzere kapatıldığının ifade edilmesi de tefekkürü icap ettiren kıymetli bir ifade. Öte yandan cennetin kapıları da hiçbiri kapalı kalmamak üzere açılarak bir seslenicinin ey hayır isteklisi, hayıra yönel, ey şer isteklisi, Kendini tut çünkü Allah'ın ateşten koruduğu kimseler vardır diyerek her gece vaki olan azat etmeyi haber verdiği de ifade edilir. Müslümanlar nezdindeki Ramazan ayı sabır ayı olarak da kabul edilmiştir her zaman. Sabrın karşılığının cennet olarak kabul edildiği bu ay iyi geçinme ayı olarak da nitelenir. Bu ayda e, Efendimiz'in hadislerine buyurulduğu gibi ben İslam-ı iman ve ihtisaban inanarak ve sevabını Allah'tan umarak tutulan orucun namazla ihya edilen gecelerin geçmiş günahların bağışlanmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Resulullah aleyhisselam insanlara Ramazan ayının ehemmiyetini her daim hatırlatarak ümmetine Ramazan ayında daha önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş şeyin verildiğini müjdelemiştir ki bunlar Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah'ın ümmetine rahmet nazarıyla bakarsa, ebedi olarak azat, azap etmeyeceği, iftar zamanı tutunun ağız kokusunun Allah katında miski kokusundan daha güzel olduğu, meleklerin Ramazan'ın her gece ve gün yüzünde, oruç tutanlar için af dileyip Allah'tan bağışlama diledikleri, Allah'ın bu ayda oruç tutanlara ahirette vermek için cennette yer ayırdığı, ve Ramazan'ın son gecesinde Allah'ın oruç tutan müminlerin hepsini bağışladıdır. Bu beş müjdeden dolayı Resulullah Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin bu ayda günahları bağışlayıp duaları kabul ettiğini, bu ayın hakkının gözetilmesi gerektiğini ifade ederek cehenneme gidecek olanların ise bu ayda rahmetten uzak kalacaklarını ve burunlarının sürtülmesini istediğini ifade etmiştir. Ramazan ayının sonraki Ramazana kadar günahlara kefaret olduğunu belirten Resulullah Aleyhisselam, Ramazan ayında hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın bir gün, evet, bir gün oruç tutmayan kimsenin bütün yıl boyu oruç tutsa, diğer rivayet anlayışıyla bir ömür oruç tutsa, Ramazandaki o bir günlük orucun sevabına kavuşamayacağını eshabına bildirmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh da Resulullah'ın amca, amcasının oğlu Ramazan ayının üstünlüğünü ifade etmek için Resulullah aleyhisselamın Ramazan ayı müstesna hiçbir ayın ibadet ve orucunun diğer aylardan üstün olmasını arzu ve beyan etmediğini söyler. Bu sebeple olsa gerek Resulullah aleyhisselam Ramazan'da umre yapmanın hacca, kendisiyle yapılan hacca denk bir sevabı olduğunu her fırsatta da dile getirmiştir. Resulullah Aleyhisselam döneminde Ramazan ayında dini hayat deyince el alınması gereken durumlardan birisi de bu aya has, farz kılmış olan İslam'ın beş temel esasından biri oluşturan, birini oluşturan oruç. Oruç ibadetinin Resulullah Aleyhisselam döneminde ne zaman emredildiği, nasıl tutulduğu, oruçla ilgili sahur iftar gibi nasıl gerçekleştiği, Oruç tutmama ruhsatına sahip olanlar veya Ramazan gecelerinde kimlere ne gibi ruhsatların verildiği konularına geçmeden önce oruç kelimesinin e, farsça e, bize geri geldiğini, dini literatürde aslında buna savm veya sıyam ifade edildiğini, bunun da bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamına geldiğini hatırlamakta fayda var. Muhammed Hamidullah oruç hakkında daha farklı bir tanım yaparak şöyle bir tanımlamada bulunmuş. Ramazan ayının her günü ekvator ve sıcak ülkelerde fecirden gruba yani güneş doğumundan akşama yeryüzünün 45 derece, enlem derecesinden uzak bölgelerinde 45 derecelerin tuttuğu zamana eşit bir zamana kadar mükellefin kendini yemekten içmekten ve cinsi yakınlıktan e, alıkoymazlar diye bir özet ifadede de bulunduğu söz konusu olmuştur. Ramazan orucu kıblenin Kabe'ye çevrilişinden bir ay sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın Medine hicretinin 18. ayının başlarında, yani Miladi 624 yılında Şaban ayının 10. günü farz kılımış. Resulullah Aleyhisselam tarafından İslam'ın beş şartından bir olarak önemi vurgulanmıştır. Resulullah Aleyhisselam bu hususta hadisleri meşhurdur. Şöyle ki, İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Buradan şunu anlamıyoruz, İslam'ın şartı beştir değil. Yalan söylememek de İslam'ın şartıdır. Güzel ahlaklı olmak da İslam'ın şartıdır. Cihadı lafa ve dile indirgememek gerektiğinde can ile cihatta bulunmak da İslam'ın şartıdır parantez içine izah edelim ve devam edelim. İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, tanıklık etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Kabe'yi hac etmek diyerek ifade etmiş. İnneresulullah A.S. Allah'ın bana fars kıldığı orucu bildir diyen birisine Ramazan ayı diye cevap vermiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ümmetine ağır gelmesin diye her daim oruç ibadetinin faziletinden bahseder. Oruç tutanların karşılaşacağı mükafatlardan ve Allah katındaki değerlerinden söz ederdi. Oruç, rüyanın en az karışacağı ibadet olduğu için, sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştı. Resulullah Aleyhisselam, orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah Azze ve Celle'nin orucun kendisi için olduğunu ve mükafatını da kendisini vereceğini bildirdiğini ifade ediyordu. Böylece oruç tutmanın sevap karşılığının oldukça yüksek olduğu anlaşılıyordu. Hatta cennetin özel olarak oruç tutanların girmesi için ayrılmış bulunan reyyan adlı kapısından girme hakkı bu karşılığın mukaddimesi sayılmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün eshabına cennette çeşitli kapılar olduğundan ve çeşitli hayırları işleyen kişilerin bu kapılardan cennete çağrılacaklarından söz ederken, oruç tutanların da, Reyyan adlı kapıdan çağrılacaklarını ve bu kapıdan giren kimselerden sonra bu kapının kapatılıp artık hiç kimsenin giremeyeceğini, bu kapıdan girenlerin cennet içkisinden içeceğini ve cennette hiçbir zaman susamayacaklarını ifade etmişti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulü aleyhisselama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse olup olmadığını sorunca Resulü aleyhisselam, böyle kişilerin olacağını ve Ebubekir radıyallahu anh'ın da o bahtiyarlardan olacağını ümit ettiğini söylemişti. Resulullah aleyhisselam insanoğlunun her amelinin kendisi için olduğunu, amellerinin on katından yedi yüz katına kadar mükafatlandırıldığını ancak orucun mükafatını ancak Allah'ın bilhassa özel olarak takdir edeceğini buyurur. Böyle müjdeler. Oruculuğunun biri iftar ettiği vakit, biri de Rabbine kavuştuğu karşıdaşlıca vakit olmak üzere ki bayram anının, sevinç anının olacağını da ifade eder. Sahabeden Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Hz. Resulullah aleyhisselamın Ramaz'ın orucunu Mekke'de tutmanın diğer yerlerde tutandan daha üstün olduğunu ifade ettiğini belirtir i̇bn Abbas da i̇bn Ömer'in bu ifadesini destekler tarzda Resulullah Aleyhisselam'ın bunu ifade edenlere Allah'ın başka yerde ifade edilen yüz bin Ramazan sevabını yazılacağını her gününe ve gecesine karşılık bir köle azadı, her gün Allah yolunda binek bir at infak sevabı ve bir hasene yazacağını haber verdiği de İbn-i Marce'nin menasik bahsinin yüz altın hadis olarak karşımıza çıkar. Resulullah Aleyhisselam'ın aynı şekilde Medine'de bir Ramazan'ın diğer yerlerdeki bin Ramazan'dan daha hayırlı olduğunu ifade eden müjdeleri de e, Taberani'de ve Süüthi'de karşımıza çıkmakta. Resulullah Aleyhisselam, Ramazan ayının en önemli unsur olan oruç ibadetini yerine getiren insanların, uykusunun ibadet, susmasının tesbih, amellerinin sevabının artırılmış, duasının makbul ve günahlarının da affedilmiş olduğunu bildirir. Duası geri çevrilmeyecek 300 zümreye sıralarken de iftar vaktinde oruçlunun duasını bunların başında sayıyordu. Yine Tirmizi davette de geçen hadisinde. O yüzden biz oruç vaktinde bugün sürekli birbirlerimizden dua isteyerek temiz ağızlardan karşılıklı dualarda bulunmayı arz ederiz. Hazreti Peygamber sevgili Efendimiz Aleyhisselam eshabına oruç ile Kur'an'ın kıyamet günü kula şefaat edeceklerini orucun ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden menettim, onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl diyerek şefaat dileyeceğini ve bu şekilde okula şefaatçi kılınacaklarını bildirdiğini alel muttakiden görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman nedenleri oruçta sabahkar kılmak için söz konusu ettiği mükafatlardan biri de Allah'ın ahirette kulları için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen güzellikteki nimetlerle donatılmış sofraların ancak oruçlular için olduğu, Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah'ın bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutacağı şeklinde ifadesidir ki, bunu da yine bazı hadis mecmalarında görebiliyoruz. Başka günlerde de Resulullah Aleyhisselam bu durumu farklı sözlerle ifade etmiş. Bazen Allah'ın oruç tutan ile cehennem arasını, genişliği gök ile yer arasını tutan bir hendek hasıl edeceğini, işte Tirmizi'nin cihat bahsindeki gibi. Bazen de Allah'ın onu yavruyken yuvadan uçarak ihtiyarlayıp ölen karganın yüz hattı, yüz hatta 500 seneye varan ömrü kadar cehennemden uzaklaştıracağını ifade eden taberani ve alel-muttakide geçen ifadelerini görebiliyoruz. Resulullah aleyhisselam oruçluğunun yanında yemek yendiği sürece meleklerin ona mağfiret dilediklerini söylerdi. Bir defasında Ümmü Ümare binti Kab Rasulullah aleyhisselamın yanındayken Resulullah aleyhisselama yemek ikram edilmiş. Resulullah aleyhisselam da Ümmü Ümare'yi yemeğe davet edince o oruçlu olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam da oruçlunun yanında yemek yendiği sürece meleklerin oruçluya rahmet duasında bulunduklarını ifade etmiş. Dariminin san, bahs san bahsinde karşımıza çıkan bir hadis olarak önümüzde duruyor. Yine bir başka seferinde de Resulullah Aleyhisselam başına aynı durum gelen Bilal radiyallahu anh'a, Bilal'in rızkının fazlı cennettedir. Ey Bilal! Oruçlunun yanında yemek yendiği sürece onun kemiklerinin tesbih ettiğini ve meleklerin onun için mağfiret dilediklerini bilir misin diyerek onun bu durumunu takdir ettiğini de yine İbn-i Mace'nin Sıyam'ın 46'ın oğlu hadisi olarak karşımızda görüyoruz. Resulullah aleyhissalatu vesselam kıymetli incimiz, sevgilimiz, rehberimiz, mürşidimiz bir gün mescidde, Ashabına içlerinde oruçlu olarak sabahlayan, hasta eden, ziyaret hasta hasta ziyaret eden veya cenazede bulunan olup olmadığını sormuş. Ve tüm sorulara ben yaptım cevabını veren Hazreti Ebubekir radıyallahu anha bu güzel hasletlerin ve orucun karşılığı olan mükafatının cennet olduğu müjdesini vermiş. Müslimin Zekat bahsinin 87 nolu hadisinde. Bu şekilde Ramazan ayı dışındaki günlerde Allah rızası için bir gün oruç tutanların karşılaşacağı mükafatları da böylece sıralamış Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Resulullah Aleyhissalatu döneminde Ramazan ayında insanlar çeşitli durumlarla karşılaşıyor ve bu durumların oruçlarını bozup bozmayacağından emin olmak için Resulullah Aleyhisselama da başvuruyorlardı. Durumunu ona arz ediyorlardı veya merak ettikleri soruları sorarak meraklarını gideriyorlardı. Bazen de başta Resulullah Aleyhisselam'ın eşleri olmak üzere sahabe, Resulullah Aleyhisselam'ın oruçluyken yapmış olduğu şeyleri, birbirlerine anlatarak oruçluyken nasıl davranılması gerektiği konusunda fikir sahibi oluyorlardı. Mesela bir gün bir adam Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelip, gözünün ağrıdığını, oruçlu olduğunu, ve bu sebeple gözüne sürme çekip çekemeyeceğini sorunca Resulullah Aleyhisselam sürebileceğini söylemişti. Peygamber Aleyhisselam kendi de gözüne sürme çekiyordu. Böylece bunun orucu bozup bozmayacağını da bizzati nefsinde göstermiş oluyordu. Yine Resulullah Aleyhisselam aynı şekilde oruçlu bir kimsenin unutarak yiyip içmesiyle orucunun bozulmayacağını ancak oruçlu olduğunu hatırlayınca yiyip içmesini hemen bırakarak oruca devam etmesini, iyi içtiği şeylerin Allah Azze ve Celle tarafından kendisine gönderilen bir ikram riski olduğunu ve onu Allah'ın yedirip içirdiğini söylemişti. Bu durumda olan kimselerin oruçlarına ne kaza ne de kefaret gerekmediğini belirtmişti. Resulullah sellem orucu bozup bozmayan konularda insanların kafasını karıştırmasın diye kusma konusunda da kendiliğinden kusanların orucunun bozulmadığını kaza edilmesinin gerekmediğini ancak bilerek e, kusanların oruçlarının kaza etmeleri gerektiğini haber veriyordu. ashab kiramdan bazıları Resulullah Aleyhisselam'ın Ramazan'ı ile ilgili uygulamaları arasında oruçluyken ikindiden sonra kan aldırdığını da haber veriyorlardı. Hatta bazıları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçluyken ıslak olarak misvakı çok defa kullandığını ve susuzluktan ve hararetten başına su döktüğünü ve oruçluyken eşlerine sarılıp onlara e, ailevi yakınlıklarını gösterdiğini de haber vermiştiğini, komple insanlardan soyutlanmadığını, ailesini terk etmediğini ibadetin hayat içerisinde halkla beraber yaşanan, aileyle beraber yaşanan bir e, manevi eğitim olduğunu da göstermiş oluyordu. Ramazan ayında da eşleriyle çevresindeki insanlara sevgisini ve ediyorluğunu iletişimini göstermiş oluyordu. Bir keresinde Hz. Ömer bir konusu hakkında Resulullah Aleyhisselam'a gelmişti. Efendimiz Aleyhisselam onun sorusunun karşısında şöyle demişti. Oruçluyken ağzına su alıp çalkalamak orucu bozar mı? Hz. Ömer de bozmayacağını söyleyince Resulullah Aleyhisselatü onun sorusunun cevabının da buna benzer olduğunu Ifade etmiştir. Resulullah Aleyhisselam döneminde Ramazan ayında meydana gelen bu tür olaylar orucu bozmayan, kaza veya kefaret gerektirmeyen durumlarda ancak o dönemde meydana gelen ve oruç kefaretinin gerekçesi olarak gösterilen e, benzer olaylar da vardı. Misal bir bedevi gelmişti oruçluyken ailevi yakınlığını gerçekleştirdiğini bu yüzden mahvoltuğunu çırpınarak anlatıyordu. Resulullah Aleyhisselam ona azat edebileceği bir kölesi olup olmadığını sormuştu. Adam olumsuz cevap verince, aralıksız iki ay oruç tutup tutamayacağını sormuştu. Adam buna da güç yetiremeyeceğini anlatınca, bu felaketinden zaten oruç sebebiyle geldiğini anlatınca, Efendimiz Aleyhisselam, 60 fakiri doyurup doyuramayacağını sormuş, adam buna da olumsuz cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ona bir kenarda beklemesini söylemiş, o sırada gelen bir sepet dolusu hurmayı fakirlere dağıtmasını için adama sunmuştu. Ancak adam, Medine'de kendisinden daha fakir olmadığını söyleyince, Resulü aleyhisselam tebessüm etmiş ve adama hurma alıp ailesine geri götürmesini ifade etmişti. Aleyhi ve vesselam, daha sonraları bu şekilde ruhsat ve mazeret olmaksızın, Ramazan'dan bir gün orucu kasten bozan kişilerin buna mukabil bir yıl oruç tutsalarıyla bu kutsal hakkını veremeyeceklerine işaret etmişti. Ta Ramazan'ın başında Resulullah Aleyhisselam ilerle gördüğü vakit Ramazan'ın bereketli ve huzurlu geçmesi için dua eder, tekbir getirir, hamd eder. Bazen hilal, doğruluk, hidayet ve hayırdır. Hilal, doğruluk, hidayet ve hayırdır. Seni yaratana iman ettim. Bizi Ramazan'a eriştiren Allah'a hamd olsun şeklinde dua buyururdu. Resulullah Aleyhisselam bazen de Allahu Ekber Allah'ım Hilal doğarken biz emniyet, iman, selamet, İslam içinde sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapar halde olalım ey Hilal. Benim de senin de Rabbimiz Allah'tır diye dua ederdi. Ramazana son derece önem veriyordu Resulullah Aleyhisselam. Bu sebeple derece payından itibaren Allah'a mübarek lena fi Recep ve Şaban şa ve bellegna Ramazan meşhur Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye duada bulunarak bu ay olan özlemini dile getirirdi. Bu aylara duyduğu sevgiyi ve verdiği önemi ifade ediyordu. Yine bir defasında Şaban ayının son günü, insanlara ette bulunarak onlara yüce ve mübarek bir ayın gölgesinin üstlerine düştüğünü haber vermiş, bu ayda bin aydan hayırlı bir gece olduğunu bildirmişti. Allah'ın bu ayda oruç tutmayı farz kıldığını, geceleyin ibadet yapmayı da nafile kıldığını söylemişti. Bu ayda bir hayır işleyen kimsenin diğer aylarda yetmiş farz işlen gibi olduğunu, bu ayın sabır ayı, sabrın karşılığının da cennet olduğunu bildirmişti. Bu ayın yardımlaşma ve iyi geçinmek ayı olduğunu da hatırlatmış, bu ayda müminlerin rızıklarının bollaştırıldığını bu yüzden de bir oruçluya iftar veren kimsenin hem günahlarının bağışlanacağını, cehennem ateşinden azat olacağını hem de oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin oruçlunun sevabı kadar sevap kazanacağı müjdelenmişti. Sahabe de Resulü Aleyhisselam'a kendilerinden her birinin bir oruçluya doyuracak kadar zengin olmadıklarını söyleyince Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir zarafet içerisinde Allah'ın bu sevabı, Allah Azze ve Celle'nin bu sevabı, oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt karşılığı iftar edene de vereceğini bildirdiğini biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam bu ayda hizmet görenlerin hizmetlerini, işçilerinin yükünü hafifleten kimseyi Allah'ın bağışlayacağını ve cehennem ateşinden kurtaracağını, bu ayda oruçluya su veren kimsenin kıyamet günü susuz kalmayacağını söylediği meşhurdur. Resul Aleyhisselatü Vesselam eshabına dört şeyi çokça yapmalarını tavsiye etmiştir ki, bunlardan ikisinin Allah'ın çok, sevdi, Allah çok sevdiği kelime-i şehadeti söylemek ve istiğfar etmek olduğunu, diğer ikisinin de zaten her zaman yapılması gerekli olan Allah'tan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmak olduğunu bildirmiştir. Resul Aleyhisselam hilali gözetleyip Ramazan ayının girdiğinden emin olduktan sonra oruç tutabilmek için, Tan yeri ağırmadan evvel yemek yer ve yenilmesini tavsiye ederdi. O, sahurunu ölçülü ve yeterli bir tarzda yapar, daima dengeyi muhafaza ederdi. Özellikle sahur yemeğinin tehirini, geciktirilmesini tercih eder, eshabına da bunun daha iyi olacağını tavsiye ederdi. Tam bir gün boyunca aç ve susuz kalacak vücudun yeterli gıda ile takviye edilmesinin zaruretine inanan Resulullah Aleyhisselam, bu konudaki hassas davranışıyla, başkalarına örnek olmuş ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda da uyarılarda bulunmuştu. Buhari'nin sağım bahsi, Tirmizi'nin son bahsi, Müslüm'ün siyan bahsinde örneklerini birçok görebiliyoruz. Oruç tutmak isteyenlerin sahurda bir şeyler yemelerini belirten Resulullah Aleyhisselam, sah sahur yemeğinde bereket olduğunu ve sahurun gündüz orucuna kuvvet kazandırdığını haber vermişti. Resulullah Aleyhisselam, sahurun önemini ifade etmek için, Peygamberlerin ahlakından olduğunu haber vermiş. Müslümanlarla ehli kitabın orucunu arasındaki farkına sahur yemeği olduğunu belirtmişti. Resulullah aleyhisselam sahurla ilgili tavsiyelerini kulak veren sahabede ailece sahur yemeği yerdi. Hatta sahabeden Sehl bin Sad'ın ailesiyle birlikte sahur yemeği yerken Resulullah aleyhisselam ile namaz kılabilmek için yemeği acele acele yediğini ifade etmesi bu durumu bize gösteriyor. Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayında sahabeden bazısını sahur yemeğine davet eder ve sahur yemeğini mübarek yemek olarak tanımlardı. zeyt bin Sabit bir defasında Resulullah Aleyhisselam ile sahur yemeğini daha sonra da namaz kıldıkları sahur yediğini daha sonra da namaz kıldıklarına yemekle sahurun bitimi arasında 50 ayet okuyacak kadar zaman geçtiğini ifade etmişti. Şaf sahur vaktinin tayin ve tespiti konusundaki Şafan beyaz ipliği ile siyah ipliğin ayırt edilinceye kadar iyilip içilmesini buyurulmuş olması ancak sahabeden bazısı ayeti yanlış anlamış ve bu sebeple de farklı uygulamalarda bulunmuşlardı. Mesela Adî bin Hatîm bu ayet nazir olduğu zaman Resulullah'a giderek yastığının altına biri beyaz biri de siyah olmak üzere iki iplik koyduğunu bu şekilde geceyi gündüzden ayırt ettiğini haber vermişti. Resulullah da aleyhisselam yastığının çok geniş olduğunu söyleyerek ona takılmış ve bu beyaz iplik ile siyah iplikten kastedilenin gecenin karanlığı ile Gündüzün aydınlığı olduğunu söyleyerek bu konuda kendisini bilgilendirmişti. Sahabeden Sehl bin Sa'd da bu konuda pek çok sahabenin aynı hataya düştüğünü, bunun üzerine Allah'ın Minel Fecr, fecirden ibaresini indirdiğini haber vermiştir. Peygamber aleyhisselam Ramazan'da sahur vaktinde Bilal radiyallahu anh'a ezan okutur ve bu ezanın kimseyi sahurdan adı koymamasını söylerdi. Bilal'e ezan okutması namaz kılanlara sabahın yaklaştığını haber vererek namazdan vazgeçirmek ve uyuyanları uyandırmak içindi sahura kalksınlar diye. Daha sonra da Abdullah bin Umumektum radıyallahu an’a fecir tulu etmedikçe yani imsak olmadıkça ezan okutmazdı. İmsak vakti girince ona bir ikinci ezan daha okuturdu. Keşke davullar kalksa da yerine ezan gelse ne güzel olacak çocukların da ürkmemesi için. Resulullah Aleyhisselam bu sebeple eshabına ezanı duydukları zaman yemeklerini yarıda bırakmayıp ellerindekini bitirmelerini tavsiye ediyordu. Feci nasıl olduğunu Resulullah Aleyhisselam parmaklarını topladıktan sonra yere doğru eğerek dikerek bu şekilde zahir olan aydınlık olmayıp şahadet parmağını orta parmağının üzerine koyup iki elini uzatarak bu şekilde görünen aydınlığın fecir olduğunu göstermişti. Resulullah Aleyhisselam oruca başlarken niyet eder ve amellerin niyetlere göre değer kazanacağını bu sebeple diğer ibadetlerde olduğu gibi Ramazan orucu içinde niyetin şart olduğunu ifade ederdi. Niyetin de fecirden önce kesinleştirilmesi gerektiğini belirten Resulullah Aleyhisselam aksi halde orucun geçerli olmayacağını söylerdi. İftarda ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece şu taraftan, doğu tarafından yönelip, gündüz şu tarafından, batı tarafından dönüp gittiği, güneşte battığı zaman oruçlu orucunu bozmuştur, yani orucun bozulma vakti girmiştir diyerek iftar vaktinin zamanını tayin etmişti. Resulullah Aleyhisselam iftar vakti girince iftarını açmakta acele ediyordu ve herkese de bu şekilde yapmalarını tavsiye ediyordu. Bu konuda Allah'ın en sevdiği kulların Oruçlarını en önce açanlar olduğunu söyleyen Resulullah Aleyhisselam, Müslümanların iftar etmede acele davrandıkları sürece, hayırla beraber olacaklarını bildirmiş olması da ayrı bir düşünce paragrafı karşımıza çıkarıyor. Resulullah Aleyhisselam ayrıca iftarda acele etmenin peygamberlerin de sünneti olduğunu haber veriyor ve bu şekilde konunun önemine vurgu vuruyor. Ashab-ı kiram da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini hep bu şekilde uymuş ve İftarda hep acele etmişler. Resulullah sellem de bazı zamanlarda ashabına iftar zamanının sevincinden bahsederdi. Oruçluğun iki sevinç anı olduğunu, bunlardan birinin iftara çerken diğerinin de Rabbine kavuştuğu an, orucun mükafatından dolayı yaşayacağı an ya da hani dün biz oruçluyken bir sıkıntı çekiyoruz ama iftar bir keyif yaşıyoruz. İşte bak her şey geçti gitti. Ya Rabbimiz inşallah iman ile kavuştuğumuz zaman işte dünya hayatı bu kadardı bak çok o günahlara karşı oruç tuttuk yani günahlardan uzak durduk ama işte her şey bu kadardı deyip yaşayacağımız büyük bayramdan büyük sevinçten işaretle bahsediyor. Ayrıca Allah'ın her iftar vakti cehenneme girmesi kesinleşmiş kullarını cehennemden azat ettiğini ve bunun her Ramazan gecesi tekrarlandığını haber veren İbn-i siyan bahsindeki hadisler bizi umutlandırıyor. Resulullah Aleyhisselam, iftar vakti yapılan duaların kabul olduğunu, geri çevrilmeyeceğini de söylüyordu. Resulullah Aleyhisselam, duası geri çevrilmeyecek üç zümreyi sayarken, oruçlunun iftar vaktindeki duasını da bunlar arasında sayıyor. İftar vakti yapılan duaların, Allah Azze ve Celle tarafından semaya yükseltilip, gökyüzünün kapılarının açıldığını ve Allah'ın kuluna bir süre sonra da olsa, kendisine mutlaka yardım edeceğine dair yemin ettiğini haber verirdi. Bu sebeple Resulullah aleyhisselam sık sık dua eder, Ramazan ayında ise dualarını arttırırdı. Özellikle iftar vakti makbul olduğu için dualarını sıklaştırırdı. O ayrıca hem yemek yemeden önce hem de yiyip doyduktan sonra şükür amacıyla çeşitli dualar yapardı. Bazen Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Allah'ım ve leke Ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Bizden kabul et. Çünkü sen ziyade eşiten hakkıyla bilensin şeklinde dua eder. Bazen de Allah'ım senin için oruç tuttum. Sana inandım. Ve aleyhi tevekkaltu. Sana güvendim. Ve ala rızkıka aftartu. Senin rızkınla iftar açtım. Ramazan ayı orucuna niyet ettim. Ve lissavmi gadin nevaitu. Önceden işlediğim ve sonradan işlediğim günahlarımı bağışla diye de dua ederdi Resul Aleyhisselatü Vesselam. Resul Aleyhisselatü Vesselam orucunu açıp su içtikten sonra içinde bulunduğu duruma şükreder ve Allah'a hamdolsun susuzluk gitti, damarları ısılandı, inşallah sevap da kesinleşti şeklinde dua ederdi. Bir defasında sahabeden Saad bin Muaz'ın yanında iftar açmış ve onun ev halkı için şu duayı yapmıştı yanınızda oruçlular iftar etsin yemeklerinizden iyi kimseler yesin size melekler rahmet ve mağfiret duasında bulunsun ne güzel ne güzel dualar aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın Saad bin Uwadi'nin ziyafetinde ekmek ve zeytinyağı yedikten sonra da yanınızda oruçlular iftar etsin yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size dua etsin, salat etsin şeklinde duada bulunduğu da rivayet edilir. Sahabeden fıkıhçılık, fıkhi anlamda ön plana çıkan Abdullah bin Amr'da iftar yapacağı zaman Allah'ım her şeyi kuşatan rahmetinden, her şeyi kuşatan rahmetinden beni bağışlamanı istiyorum diye dua ederdi. Resulullah Aleyhisselam iftar vakti girip duasını yaptıktan sonra İftarda da acele eder, iftarını namaz kılmadan önce açardı. Onun iftarı bulabilirse taze hurma ile, bulamaz ise kuru hurma ile, onu da bulamazsa birkaç yudum su ile açtığı rivayet edilir. İftarda özel bir yiyecek aramaz, ne olursa onu yerdi. Resulullah Aleyhisselam sahabesine de hurma ile, hurma bulamazlarsa temiz ve susuzluk giderici bir özelliği olan su ile iftar etmelerini tavsiye ederdi. Sahab sahabeden Abdullah bin Ebu evfa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bazen sevik denilen bir çeşit çorba ile iftar ettiğinden de bahseder. Resulullah Aleyhisselam hesabına özellikle Ramazan ayında iftar yemeği yedirmenin öneminden bahseder. Onları iftar yemeği vermeye teşvik ederdi. O Ramazan'da kazandığı helal rızık ile oruçlu birini iftara çağıran kimseye meleklerin Ramazan geceleri boyunca dua edeceğini Cebrail Aleyhisselam'ın Kadir gecesi onunla kucaklaşacağını, Cebrail'in kucaklaştığı kimsenin de kalbinin inceleceğini ve gözyaşlarının fazlalaşacağını haber verdiğine dair Behaki'nin e, hadis mecbasında karşımıza hadis çıkabiliyor. Yine oruçluya iftar ettiren kimsenin, oruçlunun sevabından bir eksiltme olmaksızın oruçlunun alacağı kadar sevap alacağını söyleyen Resulullah Aleyhisselam, Ramazan ayında müminin rızkının genişletildiğini haber vererek de teşvik ediyor. Hanım sahabelerden Esma bin Tebu Bekir, Hazreti Bekir'in kızı, Resulü Aleyhisselam zamanında bir Ramazan günü havanın bulutlu olmasından dolayı vakti geldiği zannederek, oruçlarını açtıklarını ve bir süre sonra bulutlar çekilince, güneşin henüz batmadığını fark ettiklerini haber verir. Ona orucu kaza etmelerinin emredilip emredilmediği sorulduğunda da, böyle durumlarda orucun mutlaka kaza edilmesi gerektiğini, Söylediğini Buhari'nin savun bahsiyle İbn-i siyan bahsinde, 15 Nal'ı hadiste görebiliyoruz örneğinde. Benzer bir olay da Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanda olmuş. Havanın bulutlu olduğu bir Ramazan günü, Hz. Ömer radıyallahu anh, güneşin batıp iftar vaktinin geldiğini zannederek orucunu açmış. Yemek yerken bir adam koşarak gelip güneşin henüz batmadığını haber verince, Hz. Ömer de iftar zamanı olduğunu karar verdiklerini ancak bu konuda yanıldıklarını söyleyerek oruç yerine başka bir gün oruç tutacaklarını kaza edeceklerini ifade etmiş Resulullah Aleyhisselam döneminde orucun farz kılındığı ilk zamanlarda oruçlu olan kimse iftardan sonra uyumamak şartıyla gece boyunca yiyip içebilirdi ama iftardan sonra uyur ya da yasıyı kılarsa artık yiyip içemez münasebette bulunamazdı Müslümanlardan bir kısmı yorgunluk dolayısıyla gece bir şey yemeden uyursa, ertesi gün akşama kadar aç kalır ve haliyle uzun süre aç kalmaktan dolayı bir tap düşerdi. Mesela Ensar'dan Kays bin Ebi Sırma veya Damre bin Enes akşamleyin Resulullah yanına oruçtan dolayı bir hayli yıpranmış bir şekilde gelince Resulullah Aleyhisselam kendisine bu şekilde perişan olmasının sebebini sormuş. O da gündüzün akşama kadar hurma topladığını ve yemek için eve gittiğini ancak eşinin yemek yapmakta gecikince kaldığını, uyanınca da bir şey yemenin haram olduğunu yani imsak vaktinin girdiğini haber vermiş. O kadar yorgunlukta uyuyunca imsak vakti giriyor. Ancak bazı Müslümanlar zaman zaman bu yasağın dışına çıkmışlar. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mescitte ayağa kalkarak bu durumdan dolayı Resulullah'tan özür dilemek istediğini söylemiş. Hazreti Ömer... Resulullah Aleyhisselam'a son yas yıkıldıktan sonra eşine e, yakınlığını haber verince Resulullah Aleyhisselam bunu yapmaması gerektiği uyarısını bulmuş. Ancak başka adamlar da kalkıp buna benzer şeyler söyleyince Allah biraz önce okuduğum ayetteki Bakara 187 oruç gecesinde ailevi yakınlık size haram değil, helal kılındı. Allah sizin e, insanlığınızı, beşeri zafiyetlerinizi biliyor. Size bundan dolayı başladı şeklindeki ayet gelince bu tarz olaylar üzerine inen bu ayette insanların Ramazan gecelerinde eşleriyle, aileleriyle yakınlık, cinsel yakınlık kurabileceklerini, imsak vaktine kadar normal vakitlerindeki hayatlarını sürdürebileceklerini ifade etmişti. Ancak bu durum için istisnada getirilmişti. O da neydi? İtikaf. Yani bir insan... Normalde imsakla sahur arasında, e, iftarla imsak arasında, sahur arasında normal güncel hayatını dönebilir ama eğer itikafe cami girmişse yine itikafta bu ailevi yakınlıktan soyutlanmış oluyordu. Resulullah Aleyhisselam Ramazan gecelerini etmeye büyük önem veriyordu. Bu konuda sahabesini de teşvik ediyordu. Peygamber Aleyhisselam eshabına Allah'a Allah Azze ve Celle'nin Ramazan orucunu farz Kendisinin ise Ramazan geceleri namaz kılıp ibadet etmeyi sünnet kıldığını söylüyordu. Ramazan tutan tutup inanarak karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek gecelerini ibadetle geçirenlerin kulak kulakka hariç mevcut bütün günahlarının affedileceğini beyan eden Buhari'nin iman bahsi, Müslümün Salat-ı Musafir'in bahsi, Ebu Davud'un Ramazan ve Tirmize'nin son bahsi, Nisa'in Siyan bahsinde detaylarını görebildiğimiz imkanlar var. Sahabeden Ebu Zer radıyallahu anh da, Resulullah Aleyhisselam'ın Ramazan gecelerini ihyası konusunda onun Ramazan ayı boyunca insanlara farz namazların dışında başka bir namaz kıldırmadığını ancak ayın son yedi gecesi işiyle beşinci gecesi gecenin yarısı geçinceye kadar namaz kıldırdığını anlatmıştır. Sahabe Resulullah Aleyhisselama gecenin geri kalan kısmında da namaz kılmak istediklerini söyleyince Allah Resulü Aleyhisselam İmanla başlanıp bitirilen imamla başlanıp bitirilen namazın gecenin bütünde kılınan namaza denk olduğunu ifade etmiş. Daha sonra da Ramazanın bitimine üç gece kalıncaya kadar başka bir namaz kıldırmadığını, üçüncü gece ise sahur ru kaçırmaktan endişe edecekleri kadar uzun bir namaz kıldırıp aile fertlerine dua ettiğini ve Ramazanı bitinceye kadar başka nafile namaz kıldırmadığını haber vermiştir. Bir Ramazan gecesi Resulullah Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam ile üzeri hurma yaprakları ile örtülü bir odada kalan ve Allah Resulü'nün gece namazına şahit olan Hüzeyfe bin Yeman radıyallahu an da Peygamber Aleyhisselam'ın gece olunca gusül abdesti aldığını, ardından da kendisinin kalan su ile gusül alarak birlikte namaz kıldıklarını haber vermişti. Resulullah Aleyhisselam'ın namazın birinci rekatinde Bakara Suresi'ni Ardından Ali İmral ve Nisa surelerini okuduğunu söyleyen Hüzeyfe, korku ayeti gelip durup bahsedilenlerden Allah'a sandığını, müjde ayeti gelince de hamd ederek onları Allah'tan istediğini haber vermişti. Resulullah Aleyhisselam'ın kıraati bitince rüküye gidip oradaki kıyamdaki gibi uzun bir sure Sübhane azim dediğini nakleden Hüzeyfe, iki secde arası otururken de Rabbim beni affet diye Rabbi Firli şeklinde dualar edip tekrardan anlatır. Sonra da kıyam gibi uzun bir secde ederek secdede sürekli Subhan Rabbil A'la dediğini, bu şekilde dört rekat namaz kıldıktan sonra Bilal Habeşi'nin gelip kendisini sahur yemene çağırdığını ifade etmiştir. Resulullah Aleyhisselam ümmetine ibadet, tövbe ve iftih İstiğfar için Ramazan gecelerinin Önemli bir fırsat olduğunu söyler ve Ramaz Müslümanları sık sık Ramazan gecelerini İhyaya teşvik ederdi. Bu sebeple Kendisi Ramazan gecelerinde Teravih namazı kılar ve bunu Müslümanları e, Kılmakla teşvik ederdi. Teravih namazı Ramazana mahsus Bir gece namazı. Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayında yasın Namazından sonra teravih namazını Kur'an'da geçmemesine rağmen Peygamber Aleyhisselam'ın kıldığıını kıldığını bildiğimiz Kıyam-ı Ramazan ya da Kıyamur ı Leyl olarak biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın teravih namazının her dört ikatında bir müddet istirahat ettiğini rivayet eden İbn Abbas, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu uygulamasının teravih namazındaki teravuh ve istirahatın aslı ve dayanağı olduğunu da haber vermiş olmasından dolayı, bu ibadetin İslam'ın ilk döneminden beri teravih adıyla anıldığını ifade etmektedir. Teravih namazı vaktin sünnetidir, orucun sünneti değildir. Bundan dolayı hasta veya yolcu olup oruç tutmakla mükellef olmayanlar da teravih namazını kılmakla sünneti eda etmiş. O olarak Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayında geceliğin mescitte namaz kılıyordu. O bir gece mescitte nafile namaz kılarken birçok kimse ona uyarak namaz kılmış ve sabah olunca da birbirlerine Resulullah Aleyhisselam'ın geceliğin mescitte namaz kıldığını anlatmışlardı. Resulullah Aleyhisselam aynı şekilde ertesi gece de mescide namaz kılmış ve insanlar da kendisine uymuşlardı. Bu haber orada hazır bulunmayanlara da ulaşınca mesciddeki teravih namazına katılanların sayısı iyice artmıştı. Ertesi gece halk yine toplamış ve mescid insanlar alamayacak hale gelmişti. Ancak Resulullah Aleyhisselam o gece mescide çıkmamıştı. Sabah olunca da Resulullah Aleyhisselam, İnsanlara cemaatle teravih namazı kılma konusundaki arzu ve isteklerini güzel olduğunu ancak bu şekilde devam edilirse bu ibadetin farz kılınıp ümmetin bu namazı cemaatle eda etmeye güç yetiremeyeceklerinden korktuğunu ifade etmişti. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam bu namazın evde kılınmasını tavsiye ederek farz namazdan sonra kişinin en faziletli namazının evde kıldığı namaz olduğunu söylediğini Buhari'nin İtisam bahsiyle bu Davud'un Salat bahsinde 205 numaralı hadis olarak görürüz. Resulullah Aleyhisselam'ın bu tavsiyesi üzerine teravih namazı onun döneminde tek olarak kılmaya devam etmişti. Hazreti Bekir Radiyallah'ın hilafet zamanında ve Hazreti Ömer'in halifeliğinin başlarında da Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde olduğu gibi isteyen teravih namazını cemaatsiz olarak ya da yalnız başına kılıyordu. Ancak Hazreti Ömer bir Ramazan gecesi mescitte çıkınca İnsanların yalnız ve dağınık topluluklar halinde namaz kıldığını gördü. İnsanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi vakit namazını kılıyor, bir kısmı insanlar da uyuyordu. Hazreti Ömer, dağınık olarak namaz kılan bu insanların bir imam arkasında toplamanın daha iyi olacağını düşünerek böyle karar vermişti. Bu sebeple insanlara, Übey bin Kab radiyallahu anh'a imam tayin etmiş, böylece teravih namazı cemaat ile kılmaya başlamıştı. Sonraki gecenin Hz Ömer radıyallahu anh mescide tekrardan çıkınca insanların bir imama uyup namaz kıldıklarını görmüş. nimel bidatu hadihi şu teravihin namazının böyle cemaatle kılınması ne kadar güzel bir adet ya da bidat oldu diyerek sevincini belirtmiş. Ee, Buhane'nin teravih bahsinin ilk hadisi olarak karşımıza çıkan bir ifadede. Ardından bu namazı gecenin sonuna bırakıp kılanların daha erken vakitte kılanlara göre daha faziletli bir iş yaptıklarını da ifade ettiği yorumlanmıştır. Teravih namazının cemaatle kılmaya başlaması hicretin 14. yılına yani 636 yılında denk gelir. Hz Ömer bunu sadece Mescid-i Nebi'de, Mescid-i Nebi'de tatbik etmekle kalmayıp diğer şehirlerdeki valilerine de mektup yazarak Müslümanların cemaatle teravih namazı kılmalarını emrettiğini Şefkani'nin Üçüncü cilt 56 numaralı e, notunda görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam döneminde teravih namazının kaç cekat kılındığı konusunda ihtilaf var. Bir kısım sahabenin nakletmiş olduğu bazı rivayetler e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hazreti ayşan mesela Resulullah Aleyhisselam gerek Ramazan gecelerinde gerek Ramazan dışında 11 cekattan fazla namaz kılmadığını belirttiği için genelde 8 yakat kılındığı hakim görüştür. Ancak 20 rekat kıldığını ifade eden zayıf rivayetlerde mevcudur. Ancak sahih rivayetlerde Allah Resulü'nün 8 rekat artı 3 vitir kıldığını görüyoruz. Diğerlerinin ise müstahap olarak kabul edildiğini görürüz. Yine Resulullah Aleyhisselam Allah'ın Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'i inzal etmek için seçmesinden dolayı özellikle Ramazan ayında daha çok Kur'an-ı Kerim okumaya ve dinlemeye özen gösterir. Eshabını da buna teşvik ederdi. Resulullah Aleyhisselam onlara her zaman Kur'an-ı Kerim'in kıyamet günü okuyanlara şefaatçi olacağını haber verirdi. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam'ın Ramazan'daki uygulamalarından biri de mukabeleydi. Ramazan aylarında Peygamber Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i okur, Cebrail'in onu dinlemesiyle de karşılıklı okuma anlamında mukabele gerçekleşmiş olurdu. Bu uygulama daha sonraki dönemlerde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ın takip edilmesi suretiyle hatim indirme geleneğine dönüştü. Resulullah Aleyhisselam'ın mukabelesinde mukabelesini anlatan sahabe onun insanların en cömert olduğunu ancak ayı girip de Cebrail ile buluştuğu zaman cömerliğinin daha da arttığını, rahmet getiren rüzgardan daha cömert, daha faydalı olduğunu söylerlerdi. Rivayetlerde Cebrail'in Ramazan aylarında her gece indiği Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselam ile mukabele ettiği belirtilir. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından önceki Ramazan ayında bu mukabele iki kere yapılmış bu durum üzerine Resulullah Aleyhisselam sevgili kızı Fatıma'ya bu durumun ecelinin yaklaştığına delalet ettiğini haber verdiğini Buhari'nin Fezailul Kur'an bahsinde görüyoruz. Yine Resulü Aleyhisselam İslamiyet gelmeden önce bazı yıllar yine İslamiyet geldikten sonra vefatına kadar her yıl Ramazan ayında itikafa girerdi. İtikaf bir yerde beklemek, durmak, kendini oraya halvet etmek, inziva etmek anlamında Allah'a ibadet ve taat niyetiyle belirli, belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek e, anlamına gelen bu uygulamayı yapardı. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere e, itikaf... Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'deki Hira Mağarası'nda yapmış olduğunu, Medine'de, de son 10 gün yaptığını hissederek anlamak anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam henüz İslamiyet gelmeden önce, daha doğrusu kendisi İslam peygamber olarak, ee, Nübüvete nail olmadan önce müşriklerin putlara tapıp durduklarını gördükçe onlardan uzaklaşmayı halvet ve uzlete çekilmeyi Nur Dağı'nın üzerindeki Hira mağarasına giderek halvet ederek gerçekleştirirdi ee, Resulullah Aleyhisselam'ın Hira'daki azı sütüle et ya da zeytinyağı ile çörek e, kuru ekmek olup orada gündüzleri e, gündüzleriyle birlikte 3 gece 7 gece ve hatta 1 aylık kalır teberrür ve teabbud ile meşgul olurdu. Bunu e, özellikle Abdurrezzak'ın Musannef'inde, Belazuri'de e, ve Zehebi'nin tarih İslam'ında e, detaylıca görme imkanına sahip oluruz Hira'da itikafteyken hal ve teabbud ve Beytullah'a nazar etmek gibi ibaretleri bir anda gerçekleştirmiş oluyordu. O her yıl Ramazan ayında Hira dağında bir ay süre İtikafa girer biz de Hacı'da umrecileri dünyanın her yerine gelen kardeşlerimizle beraber Mekke ziyaretlerini mutlaka Nurdağına götürürüz. Hiram ağrısını her zaman çıkartmasak da. Ee, Kureyşlilerin yapa geldikleri gibi yanına gelen yoksulları yemek yedirirdi. İtikafa girer bir ay süre kadar. İslamiyetin Nebevi mesajı Resulü Aleyhisselam'a takdir olununca e, Efendimiz her sene mutlaka on gün itika itikafa giriyordu. Önceleri Ramazan'ın başlarında itikafa giren Resulullah Aleyhisselam daha sonra vefat edinceye kadar son 10 günde itikafa girmeyi tercih ettiler. Resulullah Aleyhisselam zaman zaman ve de çoğunlukla Ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Nebi'ye çekilir. Günün çoğu saatini orada geçirir. Kendisini bu maksatla mescit içinde bir çadır kurulur, Türk çadırı, zorunlu ihtiyaçlar dışında mescidden çıkmazdı. Resulullah Aleyhisselam itikaftayken bazen hasırı toplar, çadırın bir köşesinde sahabilere bakarak onlarla konuşurdu. Bir defasında onlara Kadir Gecesi'ni aramak için Ramazan'ın ilk, ikinci ve son on gününde itikafa girdiğini ve Kadir Gecesi'ni son on gecede bulduğunu haber vermiş. Bu sebeple itikafa girmek isteyenlere son on günde girmelerini tavsiye etmiştir. Bunun üzerine onu duyan herkes de onunla birlikte son on gün itikafa girdiğini, İbn-i e, Buharani itikaf bahsinde e, görebiliyoruz. Resulullah Aleyhisselam hesabına itikafın sahibini bütün kötülüklerden ve günahlardan koruduğunu, itikafa girene bütün e, iyilikleri işleyen gibi sevap yazıldığını söyler. Hatta teşvik etmek için Ramazan'da 10 gün itikaf yapanın e, büyük sevaplara gireceğini anlatmıştır. Resulullah Aleyhisselam kendisi de başka zamanlarda ibaret hususunda göstermedi gayreti, özellikle Ramazan'ın sonun gününde artırarak gösterir, ciddiyet ve heyecanlı gecelerini ihya eder, ev halkını da ibaret için uyandırırdı. Hatta bir defasında Ramazan'ın sonun gününde itikafa girmek istediğini belirterek çadırının kurulmasını emretmiş, bunun üzerine çadırı kurulmuş. Hanımı Zeynep de annemiz e, içinde bir çadır kurulmasını emretmiş, ona da bir çadır kurulmuş. Peygamber Aleyhisselam'ın eşlerinden bir başkası da çadırın kurulmasını emretmiş. Ona da çadır kurulmuş. Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kılınca çadırların kurulduğunu görmüş. Ve bunun üzerine böyle yaparak iyilik elde edilmeyeceğini söyleyerek çadırların sökülmesini istemiş. Ve o Ramazan ayında itikafı terk ederek Şevval ayında ilk 10 gününde itikafa girmiş. Resulullah Aleyhisselam itikaftayken hastanın yanından geçer ve tavrını değiştirmek sizin yoluna devam eder. Hastayı sormak için ona teveccüh eder. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın itikafdaki usulü ve rükunlarındaki esas aktivitesi ruhun derinliklerindeki Rab'la bağlantıyı icra edebilmekti. Yine Ramazan'da Kadir Gecesi'ni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arama aktiviteleri ve sahabesini yönlendirmesi de kalpte bir heyecan olundurmuştu. Netici olarak Kadir Gecesi'nin zamanıyla ilgili rivayetler genelde 27. gecesi olması yönünde. Resulullah Aleyhisselam'ın meşhur hadisi de Allahümme inneke afuvun karimun tuhibbul affefafu fu'anni duası Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet şeklinde Efendimizin öğrettiği bir dua İbn-i ve ve de davet bahsinde karşımıza çıkıyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicretin ikinci yılında Bedir Muharebesi dönemi de oruca denk gelmişti. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan dönüşünde Hazreti Fatım Aleyhisselatü Efendimizi evlendirmişti. Evliliğin ilk senelerinde Hazreti Hasan dünyaya gelmişti. Yine Efendimizin koruyucu ve kollayıcısı olan Ebu Talip Nübüvvet'in 10. yılı Ramazan'da vefat etmişti kendisinden 3 gün önce vefat etmesi eş Hazreti Ad Ad Ad Ad Cannemizde, aynı nübüvvetin 10. yılında kureş boykotunun sona ermesinden sonra vefat etmişti. Yine Efendimizin kızı Rukiye annemizde bir Ramazan'da vefat etmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh evliyken Bedir savaşına hazırlık yapılması üzerine e, garet edilirken hastalanmıştı. Yine hicretin 3. yılı 625 yılında Ramazan ayında Zeynep bin Tüzeymiyle deki Ümül Mesakin ismi miskinlerin annesi olarak yaptığı hayırlarla meşhur olan annemiz de Ramazan'da evlenmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayında topluma örnek olacak davranışlar hep sergilemiştir. Normalde de sergiler. Ramazan'da hayırlar içerisinde ekstradan sergiler. Mesela bir keresinde Hazreti Safiye itikafta olan Resulullah Aleyhisselam'ı görmeye gelmiş. Dönüşte de Eşi onu uğurlamak üzere ona biraz eşlik etmişti. Onları gece vakti gören iki kişi hızlıca yürümeye başlayınca, Resulullah Aleyhisselam onları durdurarak, kendilerine yanındaki kişinin eşi safi olduğunu bildirmiş açıklama yapma sebebini de, şeytanın insanların damarlarındaki kan gibi, insan ucunda dolaşarak insana vesvese vermesini izah etmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın başından geçen bu olay, yanlış anlaşılmaya mahal olabilecek davranışların, İnsanların aklında şüphe bırakmaması için açıklanması gerektiğini ifade eden örneklerden bir örnek. Resulullah Aleyhisselam yine Ramazan orucunun farz kılmasıyla birlikte fıtır sadakasının da verilmesini diğer Müslümanlara e, emirler vermişti. Fıtır e, orucu açmak fitre olarak da fıtrat yani yaratılış anlamına geliyor. Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibaret mali bir ibaret olarak bir vasiyette bulunuyor. Fıtır sadakası Ramazan orucunun farz kılındığı Hicri 2. yılda zorunlu kılınıyor. Resulullah Aleyhisselam fıtır sadakasını o zaman bir sa' yani yaklaşık 3 kilogram hurma veya bir sa' Arpa olmak üzere kadın, erkek, hür ve köle her Müslümanın farsk olduğunu belirtiyor. Resulullah Aleyhisselam bu sadakayı bayram namazından önce veriyordu. Fıtır sadakasının insanlar henüz bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emrediyordu ki ihtiyacı olanlar ihtiyaçlarına gidersin diye. Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında sadakayı fıtır, oruçluyu boş ve anlamsız söz ve davranışlardan, kir ve pasından arındırmak, haya dışı şeylerin is ve izinden temizlemek ve miskinlere ekonomik anlamda destek olmak amacıyla farz kılmıştı. Fakirin bayramı hazırlık yapabilmesi için de fitrenin bayramdan önce verilmesi makbul kabul edilmişti. Bayram namazından sonra verilenler ise sadakaların bir, sadak, sadakalardan bir sadaka olduğu ifade ediliyordu. Hz. Resulullah aleyhisselamın emri ve de toplumsal dayanışma açısından önemine binaen sahabeler de küçük büyük hür köle herkes için fıtır sadakası verirlerdi. Resul bir gün verecek bir şeyi olmayan Zeyd bin Sabit'e önemsiz bir şey dahi olsa halkla birlikte fıdır sadakası vermesini tavsiye etmişti. Temelden beri arz etmeye çalıştığımız gibi yani Ramazan bir mektep olarak karşımıza çıkıyor. Orucuyla, namazıyla, sadakasıyla, tasattukuyla, itikafıyla, mukabelesiyle bir aylık süregilen bir kutlu kamp oluyor. Bu anlamda değerlendirirsek, bayramı hak etmiş olarak, kamil anlamda bir bayram etmiş olacağız inşallah. Hiç şüphesiz ki, Allah'ı anmak en büyüktür. Vallahi yapmak yapmakta olduğumuzun hepsini kamil anlamda bilmektedir. Sahabeyi manen dirilten şey, Rableriyle aralarındaki bağı sürekli sıcak tutacak, Peygamber aleyhisselamın örnek ve önderliğindeki uygulamalarıydı. Bu yüzden, Zahirimizi ihya etmek, inşa etmek için çevremizi, geleceğimizi, yeni fetihleri eda edemek için ruh dünyamızın mutmain olabilecek bir şekilde Allah Resulü'nün örnek ve önderliğinde sahabe-i kiramın ittifak edilen amellerdeki pratiğiyle diri tutmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ahir zaman sahabeleri olma arzu ve gayreti içerisinde isek Sefer bizim zafer Allah'ın olsun diyebilmek arzununda isek bu Ramazan bizim için büyük bir avantaj ve silsile. Öyle bir Ramazan'ı değerlendirebilmeliyiz ki o Ramazan'ın sonu Halid bin Zeyd Ebayul Ensarilileri Konstantiniye surlarına taşıyabildiği gibi bizi de taşıyabilmeli. Öyleyse Allah sizden ve bizden kabul etsin. Tüm çalışmalarımıza ve sohbet kayıtlarımıza www.adnansensu.com internet sisteminden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm rahmetullah.